Me. Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar. Nev sayın dinleyiciler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bir kekeme programına da medya kültür ve kent çalışmaları ...doktoru programının sesi... ...KKM programında beraberiz... ...ben Ulaş Bayraktar... ...teknik masada sevgili arkadaşımız... ...Kader Çetintaş ve bugün... ...konuğumuz e, Sinan Burat... E, ...Sinan'ı... E, ...kısaca ben tanıtayım... ...hoş geldin öncelikle Hoş Sinan... E, ...Sinan burada... Şunu söyleyelim bir ilk kural olarak. Aksi belirtilmedikçe konuklarımız ODTÜ'den oluyor. Genelde <gülüyor> <gülüyor> şimdiye kadar bu gelenekte bir Amerikalı evet. konuğumuz haricinde. Genelde evet Sinan da... küçük bir düzeltme yapayım. Benim sadece master ve doktoram ODTÜ'den. Lisans Ankara Üniversitesi. Biliyorum. Ziraat Mühendisliği ondan sonra... Şey, peyzaj mimarlığı. Ziraat, ziraat Mühendisliğinin peyzaj mimarlığı. Ziraat... E, e, evet peyzaj mimarlığı bölümünden. Ziraat fakültesinden. E, ziraat peyzaj mimarlığı bölümleri... Ziraatte ziraat de olabiliyor. mimarlıkta da, da olabiliyor. Ormanda ee, da olabiliyor. Bir kısım güzel sanatlar ve mimarlık fakültelerinde de var. Bir Anladım. iki tane olmak üzere. Türkiye'de genelde ziraat ve orman fakülteleri altında evet. çoğunluğu. Ankara Üniversitesi ziraat e, fakültesinden fakültesinde. sonra ot tükensel tasarımda yüksek lisans ve sonra şehir planlamada doktora. Hı hı. Şimdi bugün birazcık e, doktora çalışmalarında yani uzmanlık alanından hareketle... Yola çıkacağız ve aslında e, özellikle bu yerel seçim sürecinde adayların projelerini, adayların vaatlerini dinledikçe çok da e, düşündüğümüz bir konuya, bu peyzaja ve özellikle yeşil alanlara e, biraz tartışmak istiyorum seninle. Bunu şu minvalde soruyorum, özellikle gezi olaylarını hatırlayacak olursak kent içindeki bir yeşil alan üzerine Türkiye'nin tarihinde tanıklık ettiği en büyük toplumsal hareketlerden biri ortaya çıktı. Bu e, kimse belki de Türkiye'nin bu kadar yeşilperver, doğa perver bir tepki ortaya koyabileceğini bekleyemiyordu. Öncelikle bu genel teorik olarak bir başlayalım. Kentlerde yeşil alanlar ne demek yani yeşil alan bu e, Tarım alanından bahsetmiyoruz bir kere değil mi? Yani, yeşil gene, alanının işlevleri neler? Bir ondan bir genel olarak başlayalım ondan sonra devam ederiz. Şimdi kentlerde e, yeşil alanlar aslında endüstri kenti ile birlikte e, ihtiyaç duyulmaya başlanan alanlar. E, endüstri kenti planlanmadan gelişmeye başlamış. E, hem limanlarla hem de endüstrinin şehre e, ya şehirde yer seçmesi veya... ...nüfusu kendisine çekmesiyle oluşan bir şey. Ee, yoğun nüfus hareketiyle ve göçle şehirlere yığılma oluyor. Ve çok ciddi e, barınma e, problemleri ve sağlık, hijyen ve e, kirlilik problemleri doğurmaya başlıyor bu. Ve buna bayağı bir e, kafa patlatıyor insanlar. Çünkü e, şu ana kadar karşılaşmadıkları hızda... E, bir göç yoğunlukta bir göç ve çok yoğun bir yaşam doğmaya başlıyor şehirlerde bunun için ilk üretmeye çalıştıkları şeylerden bir tanesi bir yeşil alanları arttıralım diyorlar bir başka şey de konutlardaki standartları ortaya koymaya çalışmak çünkü mesela o dönemde ne İngiltere'de ne Almanya'da şey yok konutlarda çok katlı dört katlı beş katlı belki böyle apartman tipi yapılar var fakat bizim anladığımız haliyle mutfak tuvalet banyo gibi tesisatlar henüz üretilmiş değil bunlar daha sonra 1850'lerden falan sonra yavaş yavaş üretilmeye başlanıyor bir zorunluluk haline almaya başlıyor ve bir de idari olarak devletler ve kent yönetimleri kentleri bu yönde dönüştürebilecek reflekse ve şeye sahip değil bilgiye sahip değiller. Parçacılı olarak böyle kentler gelişiyor ya da kendi içinde yoğunlaşmaları artmaya başlıyor. Hatta yani bir vardiyalı çalışma sistemi olduğu için bir evde 70 kişi falan kalabiliyor vardiyalı bir şekilde. Paylaşıyorlar. Paylaşıyorlar abi. evet. Ya yani mesela 3 odalı, 4 odalı ve banyosu tuvaleti olmayan Hı. bir yerde, dördüz hava almayan bir yerde dışarıda ortak tuvaleti olan bir yerde böyle insanlar yaşamak zorunda kalıyor. Bu Harvey'in modernizmin başkenti Paris kitabında bayağı anlatır bunu. Rüyada, Paris, Londra. Berlin, Londra hepsi hepsinde durum böyle yoğunluklar farklılaşmak. ...ve yaşam koşulları değişmekle birlikte... ...hepsinde durum böyle iyi kötü... Ee, ...dediğim gibi işte... ...yavaş yavaş 1850'lerde... ...30'larda işte İngiltere'de başlıyor... hani bu, ...buna bir çözüm bulalım... Yaş yavaş yavaş e, şeyin... ...aristokrasinin ve kraliyet ailesinin elindeki yeşil alanlar... ...şeye açılmaya başlanıyor... ...halkın kullanımına bazen haftanın bir günü... ...işte saatli çünkü o zamanlar... ...etrafı duvarla çevril bu yeşil alanların... ...niye bunun birkaç sebebi var... ...bir hani insanların e, yeşil alana... ...doğaya erişimi azaldıkça sağlıksızlaşmaya başladıklarını düşünüyorlar. Bu iki çeşit hem fiziksel hem zihinsel olarak sağlıksızlaşmaya başladıklarını düşünüyorlar. Açık açık şeyi de söylüyorlar. Chartist hareketlerden insanları uzaklaştırmak için sol hareketlerden daha çok yeşil olmalı diye konuşmalar ve onu yeşil alanları savunan şeyler de var. Emeğin yeniden İnsanla üretimi var. için yani dinlensinler, ha, sağlıklı olsunlar tabii, ki onların için etini... etinden evet. <gülüyor> etinden kasından emeğin Ziyadesiyle fayda Ziyadesiyle fayda Kızıp isyan etmesinler. Medeni olmayı öğretmek evet. yani. Çünkü bir de o hani nasıl davranacaksın toplum için insanların. Çünkü hani bizim anladığımız haliyle kamusal alanda nasıl davranacaklarını bilmiyor. Bu, bu, bu yoğunlukla bir yere geldiği zaman insanlar hani hep böyle e, kent sosyolojisinde okuduğumuz o işte birbirini görerek öğrenme işte promenat hmm. veya işte nasıl diyeyim. Adab bu maharetin ortaya çıkması, davranışı hmm. mesela vardır ya evberin falan hani o hmm. bazı ki, kendini rahatsız eden şeyleri görmeme o falan, falan. o o şeylerin yavaş yavaş o adam dediğin gibi kentsel kamusal adab bu maharetin doğması ve öğretilmesi için hani e, bu, bu gibi alanları da savunuyorlar. E, bu yeşil alanlar böyle hani yavaş yavaş şey yapılmaya başlıyor. Amerika'da da durum farklı tabii hani orada çünkü ne endüstrileşme ne kentleşme Avrupa'daki gibi sıkışık hepsi bir arada olan şeyler. Orada durum biraz daha farklı. Olmsted falan orada çok daha erken zamanda bir şeyler üretiyor. Bu arada Amerika, Almanya, İngiltere bunlar birbirlerinden çok fazla fikir e, alışveriş yapıp kendisine uyarlayan e, ülkeler üçü. E, durum bu işte. Bugün e, ki kentsel yeşil alanların... ...ilk ortaya çıkışı aslında... ...en endüstri kentinin problemlerinin... Dolayısıyla ...çözümüne... ...o sanayi için gereken ha. emeğin... ...sağlıklı olması, moralli olması... Hı hı, ...ve böyle... Hı isyankar olmaması için Hı -hı. bir tür rehabilitasyon. Zaten Hı -hı. rekreasyon alan dediğimiz Yeni rekreasyon e, onu Türkçe'de teneffüs alanları gibi. Yani değil mi? O e, recreational break Hı -hı. dediğimiz Hı -hı. E, liselerde o bizim okullardaki teneffüs dediğimiz şey o tam recreation. Yani bir nefes alsın. Hı -hı. Birazcık Hı -hı. E, sabah tekrar işe geldiğinde e, çalışma e, enerjisi ve isteği olsun. Hı -hı. Gerçekten de o e, önemli. Burada birkaç şey senin işte hem yüksek lisans hem e, doktora tezine baktığımda mesela yeşil şeritler diye, yeşil kuşaklar yeşil şeritler diye bir e, bir uygulaması var sanırım. Yani şehirleri böyle bir yeşil e, sınırla e, e, çerçevelemek ya da kesintisiz bir yeşillik e, yürüyüş alanları e, sadece bizim şu anda alışık olduğumuz gibi kentin belli alanlarını yeşilliği Yeşillik kotasını o belli alanlarda kullanmak değil sanırım bir bütünlüklü, bütün şehri aynı zamanda hareketli istirahat diyorsun mesela hı hı. hareketli istirahat o yani hareketli istirahatta yani ya dolayısıyla... yani senin Ankara'da da bakacağız bundan biraz bahseder misin <gülüyor> bu yeşil şerit yeşil kuşak hı hı. Hatta kutrani diye bir kutrani, kelime de var. Kutrani, evet. Kutrani. <gülüyor> şey, şimdi e, yeşil alanların tipleri aslında bunlar. Ve her birinin e, hem işlev hem de kent içindeki... ...hem şey biçimi farklı, yani morfolojik olarak Hı -hı. farklılaşan şeyler bunlar. Bir birimler diyelim. E, şimdi yeşil alanlar bir şehirde bir parçacıl olarak tekil tekil yer alabilir. Hani bizim genelde şehirlerimizde olduğu gibi. Ya da bir A olarak hani sarabilir. Bu böyle bir iki ucu diyebiliriz hı hı. denklemin. ya da bir A olarak sarabilir. Yeşil kuşaklar bu ağda bir araç aslında bir planlama aracı. Şehirler uçsuz bucaksız gelişmesin diye işte 1900'lerin başında 1800'lerin sonu 1900'lerin başında Ebenezer Howard'ın İngiltere'de ortaya attığı bir fikir. Yeşil kuşak şehirleri fikri. E, niyeti de şey, şehirleri e, dönüştürmek veya yeni şehirler kurarken e, büyümesi kontrollü olan e, dışında e, yeşil kuşak dediğimiz yapılaşma olmayacak ya da çok düşük yoğunlukta yapılaşmanın olacağı e, bir e, insan daha az insan hapisi olan veya kimi uygulamalarda e, tarımsal kuşak diyeceğimiz bir ...alanla çevrelenmiş... ...ama e, aynı zamanda... ...çevresiyle ve uydu şehirleriyle... ...ki bugünkü... E, ...genelde olduğu gibi yatakhane uydu şehirler değil... Hı. ...ama kendi... E, ...iş e, o, alanlarını da... E, ...ticari alanlarını da, üretim alanlarını da... ...kendi içinde barındıran diğer uydu şehirleriyle... E, ...demir yolu ve karayoluyla e, ...bağlantısı güçlü... E, ...büyümesi kontrol edilmiş... E, ...böyle idealize edilen... ...yerleşim alanları üretmek... ...bunun da işte ilk örneklerini kendisi üretiyor zaten... ...Letchworth ve... ve e, işte ...Velvin City'lerinde... Şey, ...şehirlerinde şeydi ...İngiltere'de... E, ...Londra'da bu yeşil kuşak uygulaması bugün de sürüyor... E, ...genelde... E, ...işte Rus şehirlerinde var... ...kimi Rus şeylerini ...1930'larda görüyoruz... ...kimi Yahudi yerleşimlerinde var... E, ...ama... E, işte şeyde var, e, Yeni Zelanda, Avustralya gibi işte şehirlerde var ve önemli olan aslında şehrin çevresini burada sadece bir e, yapılaşmaya kapalı veya kont çok kontrollü ve çok e, az yapılaşmaya açacak şekilde bir yeşil kuşakla çevirmek değil. Aynı zamanda şehrin içinde nasıl bir imar olacağını da kontrol etmek. Hmm. Yani bu sadece e, koyduk içine oldu meselesi değil başarılı olan uygulamalarda şehrin içindeki imarı da yönlendirmek ee, ...ve şehirde oturma iznini almayı kontrol etmeye kadar belki varan şeyleri var. Bunu araçları. nasıl, nasıl yani dışarıdaki yeşil kuşak kentin planlanmasını, kenti iç planlanmasını nasıl e, genişletiyor? Şu, yani insanların o yeşil alanların çevresinde konuş sahibi olması ve oranın değerlenmesi anlamında mı? Yani kenti o hmm. ilgi, değer artışlarını kontrol ederek mi? Tabii, mesela şimdi siz şehrin... E, ...yayılacağı alanı sınırladığınız zaman... Hı hı. ...şehrin yayılabileceği, yerleşebileceği... ...yerleşilebilir alanların tabii... E, ...maliyetleri artmaya hı hı. başlıyor. Bir bunun tabii kontrolü... E, ...nasıl bir yoğunluk olacak... ...ne olacak... E, ...onun dışında sizin böyle üst ölçek planlarda... ...koyduğunuz burası yeşil kuşak... ...burası değil sınırları... E, ...birebir uygulandığı zaman... E, ...komşu parseller... ...burası yeşil kuşak, burası... <gülüyor> ...değil evet. olmaya başlıyor. Şimdi birisi... ...imara açılan ama diğeri açılmayan alanların nasıl dengeleneceği evet. bir başka sorun oluyor. Ee, ve tabii e, kurumların, bunu uygulayan kurumun gücü, diğer kurumlarla ilişkisi, e, işte kuralların herkes için geçerli olması falan gibi e, şeyler de önemli. Türkiye'de bu konuda çok başarılı olduğumuzu söyle söyleyemeyiz <gülüyor> <gülüyor> uygulama açısından. E, e, ona ona gelelim. Türkiye e, Türkiye örneğine bakacak olursak yine tezinden... hareketle bu Ankara'da Yansen e, planının Yansen'in yapmaya çalıştığı bu e, yeşil e, şeritler e, yeşil Hı -hı. alanlar merkezi yeşil alanlar tartışmasına girmek istiyorum ama ondan önce bu benim çok ilgimi çekti aslında bu bütün bu yeşil alan ...senin anlattığın gibi sanayi kentiyle, sanayileşmeyle ilgili ama Türkiye'de başka bir mecrada da akıyor herhalde. Türk modernleşme projesinin de bir ayağı bu. Ee, aynı işte Osmanlı mimarisinden, Osmanlı Rönesansı'ndan sonra yeni mimariye geçişte bir takım eğitim kurulu, kurumları ortaya çıkıyor Ankara'da. İşte e, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü gibi... E, Kamu kurumu aynı zamanda eğitim kurumu olarak işlerken bir yandan da 19 Mayıs Stadyumu, Gençlik Parkı, Çubuklu Barajı, Çubuk Barajı gibi e, yeşil alanlar, rekreasyon merkezleri de e, beliriyor ve bunu mesela Sibel Bozduğ'un kitabında aslında bu modernleşme, kemalist modernleşme projesinin sadece bir siyasal dönüşüm değil bireyi de dönüştüren toplumu da dönüştüren toplumun daha eğitimli olmasını işte tam da biraz önce söylediğin gibi e, sosyalleşmesini medenileşmesini dolayısıyla birbirinden görerek e, ...bu... bu m, e, ...batı medeniyetini... E, ...benimsemesi amaçlanıyor herhalde. Bu, Yansen'in planında bunun izlerini görüyor muyuz? Veya... E, An ...Ankara'da ne yapmaya çalıştı Yansen? Yansen Ankara'da... E, ...tam bunu yapmaya çalıştı. E, bir kere Yansen bir Alman... E, ...plancı ve... E, ...çok deneyimli dönemi için... ...çok deneyimli bir e, plancı... ...aynı zamanda eğitim... Eğitici, ...eğitimci de Berlin Teknik hı hı. Üniversitesi'nde... E, ...hocalık da yapıyor, profesör... Ee, ...1910 Berlin... ...plan yarışmasını kazanıyor ve... E, ...hem Ber e, Türkiye'de... işte ...altı şehrin planını yapıyor... ...hem de yani dünyada da birçok... ...şehirde plan geliştiriyor... Ee, ...ürettiği şey... E, ...yeşil alanlar... ...acısından... E, bütün şehri baştan başa kat eden farklı e, işlevler ve biçimlere sahip e, bir yeşiller bütünü e, üretmek istediği şey bu. Şimdi Gençlik Parkı bunlardan bir tanesi hem sembolik bir şey hem de çok büyük bir e, böyle merkezi yeşil <gülüyor> alan. E, Çubuk Barajı şehir dışında bir e, mesire, yeri, mesire yeri. yeri aynen evet spor yapılıyor yüzülüyor kürek çekiliyor vesaire aynı şekilde Gençlik Parkı'nda da kürek çekiliyor. 19 Mayıs stadyumu e, gene e, bir e, işte hani spor çok önemli. 1936 Berlin Olimpiyatlarına hani e, katıldığımızı düşünürsek ve katıldığımız isimleri düşünürsek hani o çok önemli bir şey. E, ve stadyumumuz da stadyumda 19 Mayıs stadyumu ve kompleks de mesela e, Carl de gene 36 olimpiyatlarının e, şeyini yapan e, tesislerini tasarlayan e, uzman ile birlikte çalışılarak üretilen bir kompleks kendi başına ve benzeri başka spor kompleksleri de var yani bu stadyum bütün şehrin ve belli törenli katılacağı belli törenlerde resmi törenlerde ve karşılaşmalarda e, kullanılacak bir şey olmakla birlikte sporun herkesin gündelik yaşamında vakit ayırabileceği bir e, aktivite olması için e, hem okulların e, ilkokulların ortaokulların hemen yanına spor meydanları diye açık çayırlar çok amaçlı kullanabilecek açık çayırlar öneriyor hem de e, yüzme e, havuzları tenis sahaları e, falan gibi böyle daha <gülüyor> tanımlı sporların yapılabileceği e, alanlar öneriyor e, gene okulların yanında ve bütün şehri bu e, hem bir de meydanlar sistemi var e, bulvar üzerinde e, ve bulvara e, nasıl balık kılçı gibi ayrılan hı hı. caddelerde, e, sokaklarda bu meydanlara bağlayan e, ve bu işte evlerin arka bahçelerinin arasından geçen e, ve spor sahalarına bağlayan bir e, yeşil şeritler sistemi öneriyor. Yani aslında bu, bizim bugün şehirde gördüğümüz Ankara'da ve hatta Mersin'de tekil e, yeşillerin hepsinin birbirine yaya Iı, kullanımı öncelikli veya sadece yaya kullanımına ıı, ayrılmış bisiklet yolları olan üzerinde ıı, ağaçlandırılmış yeşiller yeşil böyle uzun yollarla bağlandığını, yollar ağıyla bağlandığını düşünürsek bu hani gözümüzün önünde kolayca Hı hı. Canlandırmamızı sağlıyor. Bizim sahildeki sadece o, o Adnan Menderes bularının hemen bütün, kıyı... bütün Ankara. <gülüyor> bu da aslında evet. Ankara'nın alışık olduğumuz imajı böyle sadece mimari benzer binalardan oluşan bir beton yığın haricinde onun içinde bir yeşil kuşak da barındırdığını söylüyor. Yeşil Hala kuşak da dışında, hı. yeşil kuşak da var. Hayır, pardon, yeşil içinde. Ya böyle bir eklemeyi ekleyeyim. Yeşil kuşağı da var bu yeşil alan sisteminin. E, oda dışında ve bir tarımsal yeşil alanlar, hmm. e, tarımsal kuşak olarak hem tarımsal niteliği var çünkü vadiler yapılaşmaya kapalı. Bugün bütün vadilerdeki sular aç, kapatılmış ve yola dönmüş ve bütün vadiler yapılaşmaya açılmıştır Ankara'da. <gülüyor> e, i̇nce suyu kapatmıyor, Ankara, kapat, Ankara çayını kapatmıyor, çubuk çayı hiçbirini hiçbirini kapatmıyor. Bent teresi kapanmıyor, hepsi açık ve hepsi yeşil alan olarak kullanılıyor e, Yansiyon planında. E, sadece yamaçlara yerleştiriyor ve tepelere de yerleştirilmiyor. A, a, ...yerleşim tepelerden de e, ...uzak tutuluyor e, ve birey hem şehir içine hem şehir dışındaki mesire alanlarına e, tamamen yeşilin içinden yürüyerek e, bisikletiyle e, erişim sağlayabiliyor. Bu plan aşamasında bir öngörüm yoksa hayata ne kadar ne, ne oranda gerçekleşti? Bir gerçek kısım ]leştirici. geçmiş durumda ve bugün Ankara'da e, işte Yüksel Cadde'si, hı hı. Sakarya e, işte Tuna Cadde'si vesaire gibi yerler e, şey e, yeşil alandan yayı alanına dönüştürülmüş yerler ve mesela Güven park tam benim işte tezde incelediğim Güven parktan o dönemki hava alanı önerisi olan hı hı. ve abya bir söylede hava olarak kullanılan Tunus bugünkü Tunus diye pardon t Tan doğan Tandoğan, Tandoğan evet. Meydanındaki hava alanına kadar giden geniş bir böyle yeşil Şiş alan istedim. şey yeşil şerit var oradan üstü ilk önce Güven Parkın hemen yanında Saraçoğlu Mahallesi vardır orası işte Memur Mahallesine dönüştürüyor Hı. Saraçoğlu Mahallesi Yansının önerileri var Yansının önerilerinde gene Memur mahallesi olarak önerileri var. Yeşil e, lin sürekliliğini bozmuyor yani senin önerileri ama e, şu an uygulanan Bonatsın, ya yani o zaman uygulanmış olan Bonatsın projesi e, bozuyor o bütünü, Hı -hı. ilk o kesiyor oradaki sürekliliği. İşte sonra yollar açılıyor, şehir geliştikçe e, işte 40 ların ortasında bu Bonats'ın şeyi. Ee, ondan sonra 50 ile 60 arasında şehir artık arabalaşma ve hani e, bir de konut üretimi şey yoktu. Dolayısıyla kat artırımına falan gidilmeye Hı -hı. başlanıyor. Ee, otomobiller için de şeye ihtiyaç duyuluyor ve başka çözümler üretilemeyerek bu yeşiller yavaş yavaş sokağa e, dönüştürülmeye başlanıyor. Orada şu anda hala e, iyi kötü böyle Doğan'a kadar giden e, bir 3-4 parklık bir yeşil alan şeridi vardır. Ee, ve o dönemden kalmıştır Hı. Şimdi bu Tam bugüne gelmeden önce bir ara verelim Seni biraz soğuklandıralım hem de bir şarkı ikram edelim Hı -hı. ne istersin Ne çalalım senin için ee... Hı -hı. Cat Stevens'dan Moon Shadow çalalım. Cat Stevens dinliyoruz As I'm being followed by a moon shadow Moon shadow And hopping on a moon, moon shadow, moon shadow, shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes if my colors all run dry yes if i ever lose my eyes away i won't have to cry no more yes i'm being followed by a moon shadow moon shadow moon shadow leaping and hopping on a moon shadow moon shadow moon shadow And if I ever lose my legs I won't moan and I won't beg Oh, if I ever lose my legs Oh, if I won't have to walk, no more. And if I ever lose my mouth All my teeth, north and south Yes, if I ever lose my mouth Oh, in I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light.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 Cat Stevens'tan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Ulaş Bayraktar 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda. Bu hafta konuğumuz Mimarlık Fakültesi e, Şehir Planlama Bölümünden Yardımcı doçent Doktor Dr. Sinan Burat ve e, Cat Stevens'tan önceki bölümde Kentlerdeki bu yeşil çeritlerin, yeşil alanların ortaya çıkışını, işlevlerini konuşmuştuk. E, oradan Türkiye'deki, Türkiye tarihindeki özellikle Ankara'da bunun Kemalist modernleşme projesiyle bağlantısını ve Ankara'daki izdüşümlerini e, ele aldıktan sonra şimdi yavaş yavaş günümüze getiriyoruz. Ve burada e, biraz daha baktığımızda o zamanın modernleşme projesinin öne sürdüğü bu yeşil alanlar şu anda ...bence bir siyaset bilimci olarak baktığımda bambaşka bir sebepten dolayı tekrar ön plana çıkıyor. O da bu 84'te geçilen ikili büyükşehir yapısında... ...büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri ayrımı... ...aslında ana yöneticiyi ve ana hizmet birimini büyükşehir kılıyor. İşte altyapı hizmetleri, bayındırlık hizmetleri, su ve büyük e, rekreasyon alanları ondan. Baktığımızda ilçelere e, bırakılan yetkiler çok sınırlı ve genel olarak bu e, çöp toplama ve küçük park bahçelerin tanzimi ve peyzajından oluşuyor. Bu da aslında ilçe belediyelerinin ana işlev alanının bu tam e, yeşil alanlar küçük parçalı yeşil alanlar olduğunu e, ortaya çıkarıyor gibi geliyor. Ne dersin? Böyle bir ilişki var mı? Ya bu, bu ilişki doğru bir ilişki yani ama bu sadece e, hani bu 1984'te oluşan yapıyla e, ilgili olan bir ilişki değil bence. O yapı bir ikili bir yapı tamam doğru işte belli bir büyüklüğün üstündeki yeşil alanlar işte Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde ve işte e, altındakilerde ilçe belediyelerinin tamam ama... E, Büyükşehir eğer böyle beş binlik imar planlarında ben bütün yeşilleri birbirine bağlayan yaya ve yeşil yaya yolları ve yeşil şeritler üreteceğim dese ve bunu hı hı. yapabilse e, yapabilir. Ama bu herhalde plan yapma pratiğiyle de ilgili bir şey. Yani planlama sisteminin de buna izin verecek bir yapıda olması lazım. Ee, benim herhalde bu, bu en başta bu yok. Yani hı hı. Belediyelerin vizyonu olur olmaz o hani o başka bir tartışma. Hı hı. 1984'ten önce de hani herhalde bu vizyon yoktu. O zaman da merkezi hükümet çok daha aktifti Hiç, evet. yani. O zaman imar planları hı hı. merkezde yapılıyordu, bakanlıkta yapılıyordu. Yine o zaman da il belediyesini çok fazla belki de yetki tanınmıyordu. Hı hı. Ee, ve bunlar hani bir şeyler yapıyor olmak, bir icraat yapmak için en başta ilk ön, ön plana çıkan bu yeşil alanlar, işte park alanları gibi ortaya çıkıyor. Şimdi mesela Ankara'nın Şimdi sen çok iyi biliyorsun. Yansen planıyla öngörülen ve kısmen gerçekleştirilen barajlarıyla, işte parklarıyla, stadyumlarıyla bir Ankara var. Bir de Melik Gökçek'in Ankara'sı var. Şimdi o ikisini yan yana koyduğumuzda ki aslında bu Gezi Parkı olayları sırasında Başbakan'ın da dediği gibi milyonlarca ağaç dikiliyor belki ama bu ağaçlar sadece dikiliyor sanırım. Hani böyle bir bütüncül bir yaklaşımın bir e, projenin e, ve dahası e, tanınmış bir işle bağlamında dikilmiyor herhalde sadece. Ne, nasıl görüyorsun? Yani Ankara'ya gittiğinde oradaki hmm. Yansen'in idaliyle sonra yıllarını geçip bütün sen normalde e Ankara'lıyım. Ankara'sın. oldu? Evet. Yani sadece eğitimin değil. değil evet. e tamam. 35 e yaşında 36 yaşına kadar Ankara'daydım. Evet. evet dolayısıyla sen <gülüyor> o dönüşümü Gökçek dönüşümünü bizzat bizzat tanık oldun o dönüşümü. Evet, evet. Ya şimdi Gökçe'nin bu süreçteki bu dönüşümde en belki çarpıcı yaptığı şeylerden yapmadığı şeyler de tabii çok çarpıcı. Yani <gülüyor> metro projelerini yapmayı sürünceme de bırakıp e, sarkıtması ve en sonunda bunu devlete yaptırması Ulaştırma Bakanlığı'na devrederek kurtulması evet ama o çok önemli şey. geçen gün bir yazı okudum da metro projesi bitmesin diyor Yani çünkü artık Ankara'nın kent kültürünün bir parçası olmuş durumda sembolleşmiş Hani bu bu, <gülüyor> bu özellikten mahrum kalmasın diye bitirilmesin diye bir kampanya başlatmış <gülüyor> bir arkadaş e, tabi yani alıştık o. Evet. o onların o kazı çukurlarının olmasına falan alışıldı yani tabi e, o e, sıkıntıyı mesela 90'lardaki o ilk Kızıla istasyonunun e, kazı sıkıntısını falan hani yaşadık ama sonra e, şeyini de yedik meyvasında gibi kentli olarak işimize yaradı. bilmedik mi bindik. Ama ondan sonrası gelmedi getirme. Bir de başka bir şey var. Yani o e, Gökçek'in yaptığı şimdi kente müdahaleler dersek ve işte kentte ürettiği neler kolay üretilebilen şeyler de e, göz önünde olan ve kolay üretilen... E, mekana saçılabilen şeyler de e, çok önemli. Bugünlerde e, Başbakan e, Ankara'da saat kuleleri ve taksi durakları açıyordu. Hmm. Açtı ya da açacak. E, e, bu da Gökçe'nin projelerinden bir tanesi. Gördüm birkaç tanesini hatta gittim yoksa, de geçenlerde. Bu yoksa e, bu saat başı içinden Seymenlerin çıkacağı Onlar falan e, saat olacak kulesi galiba. mi? Evet, o, o benim bu, en favori o, çılgın projem o. Işte, o Gerçekleştiremedikleri de var tabii çılgınlar. <gülüyor> Mesela ...Nasrettin Hoca ve Semazen... Ha, semazen e, kent girişleri işleri falan... Onlar, ...onlar tabii henüz gerçek... ...umarım da gerçekleştiremeyecekler. <gülüyor> Şimdi Gökçek'in süreç içinde yaptığı... E, ...şeylere bakmak lazım... Yani ...yapmadıklarından biraz bahsettik. E, mesela... E, ...kent merkezine... ...Kızılay'ı yayasızlaştırmaya çalıştı. E, bu e, yapmaya çalıştığı... ...ve uzun süredir yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi... ...nasıl bir yayasızlaştırma ya yani bir şey var böyle kentin içini otoban haline hmm. çevirme eğilimi çok yüksek kendisinde. Ee, sende ve Cumhuriyet döneminde ve uzun sürede yani hatta Gökçe'ye kadar diyebiliriz... E, ...bulvar çok geniş kaldırımları olan, e, çok güzel e, işte e, çok yaşlı... E, ...ağaçların, çınar ağaçların... ...Atkestanesi ağaçlarının olduğu... E, ...yeşillikli, yaz-kış... ...rahat yürüyebileceğiniz bir yaya mekanıydı aslında... ...bütün trafik... E, ...karmaşasına rağmen... ...bütün e, ulaşım o, biçimlerinin... ...bir araya gelmesine rağmen... E, ...yürünebilir bir yerdi... E, ...hala da öyle... ...yani Gökçek'e rağmen hala öyle... Yani arada direniyor, direniyor. evet... ...yani Gökçek e, ilk geldiğinde böyle... ...çılgın üst geçit projeleri önermeye başladı. Bir kısmını, birçoğunu da inşa etti ve e hatta sadece... böyle zamana karşı değil mi? Ondan isimleri tabii öyleydi. Otuz gün üst geçti. Evet, 76 altı gün alt geçti <gülüyor> falan gibi şeyleri var. Onu subasanlardan bir tanesi öyle hızlı yaptıklarından bir tanesi. <gülüyor> bir balık adamlar yüzdüğü içinde. E şey, e bir üst geçitlerle birlikte yaptığı başka bir şey, yayalar e İstanbullan. ...canlılar... <gülüyor> ...kent mekanında... E, karşı, ...bulvarda karşılıklı... ...geçişi engellemek için... E, ...havuzlar... E, ...içinde demir parmaklık olan çitler... <gülüyor> ...ve e, zincirli babalarla... E, ...bulvarın ortasındaki... ...refüjü donattı... ...bu e, ilk yaptı, e, yaptığı... ...böyle güzel şeylerden... ...bir tanesi kent mekanına yönelimiyle ilgili... ...işte e, üst geçitler... Ile, e, ...Kızılay'da bazı problemleri çözmeye çalıştı. İşte hiti tehkelini yerinden hmm. kaldırmaya, güneş kursunu daha doğrusu yerinden kaldırmaya çalıştı. E, başarılı olamadığı şeylerden bir tanesi. E, ve e, bu 2000'lerin e, ne zamanıydı? 2004 mü? 2006 mı? Ne zamandı? O sıralarda 2000'lerin ortasında bir şeyi yaptı. Kızılay'daki hem zemin geçitleri kapatma kararı aldı. Düşünebiliyor musunuz o yaya yoğunluğunun e, hem zemin yok sadece alttan ve üst geçitlerden metroda, metroda geçitlerini kullanacaksınız ve üst geçitleri kullanacaksınız dedi. Ve e, mimarlar odası planjalar odası falan e, bu odalar baya bir tepki gösterdiler ve e, bir gün birkaç gün şey yaptık hani eylem yaptık düdüklerle e, ö, plamalarla e, karşıdan karşıya yukarıdan o bariyerlerin beton bariyerlerin üstünden atlayarak geçtik ve sonuçta onu yapamadı hani yaya geçitleri açıldı yani yayalar hem zemin olarak bugün geçebiliyor hala Kızılay'da ama çok vahim değil mi yani şu bütün sadece işin vahim tarafı Ankara'ya da Ankara'yla sınırlı da kalmaması bütün büyük şehirlerde şimdi bu patlı çıktı mantı üst geçitler alt geçitler yaygınlaşıyor. Çünkü bütün trafik sorunsalı aslında arabaların rahat daha doğrusu ulaşımın temel olarak özel taşıtlarla sağlanması e, mantığına dayalıyor. Dolayısıyla hı hı. siz ne yaparsanız yapın bu trafik asla açılmayacak. Siz kolaylaştırdıkça hı hı. daha da daralacak. Dolayısıyla oradaki mantık hatası trafiği aslında trafiği engellemek için bu trafik sorununu engellemek için Tam da bu yaya e, ulaşımını toplu taşımayı e, bisikletleri bu hareketli istirahat dediğin hı şeyin hı, yaygınlaşması hı. gerekirken sen alt geçit yapıp o bir kavşağa daha hızlı gidip ama sonuçta e, tekrar e, o bir sonraki e, kavşakta yine tıkanıyor ve dolayısıyla aslında alt kurduğun alt geçitte tıkanıyor. Ve yani bu Mersin'de bile dillendiriliyor hı hı, şu anda. Ee, yerel seçim e, sürecinde bir takım adayların veya aday adaylarının Mersin'de de bu alt geçit veya battı çıktığıların ne kadar gerekli olduğuna dair e, mütemadiyen e, vaatler ve yorumlar duyuyoruz. Bu bir ana İstanbul'da dedin ya şimdi. Taksim yerleştirme projesi mesela hı hı, baktığınızda hı. Taksim Meydanı aslında bir yayalaştırma projesi değil. Hani bir yaya, arabadan arabadan kurtarılmış ama yaya'nın da gitmesi için hiçbir anlamı olmayan bir yer oluyor. Çünkü bizde sanki bir yeri çevreleyip de işte oraya birkaç ağaç, birkaç kent mobilyası koyduğumuz orası yaya alanı oluyor. Fakat bir işlemin olması lazım. İnsanların orada bir şey yapıyor olması lazım. Şu anda taksim meydanında o kadar gürültü koptuktan sonra. Yine de ben bu kadar e, feci bir tablo görmeyi beklemiyordum. Tamamen betona gömülmüş e, bir bir büyük bir okul bahçesi gibi bir bir, bir bir alan burası. İnsanların oraya gitmesi için hiçbir sebep yok. Sadece transit bir alan yaratılıyor sanırım. Evet, yani yaya, yayaların sadece böyle yani yayaların kullanması istenmeyen bir yer haline getiriliyor. Aslında evet. Taksin. Yani taksin bu şey gibi haline. değil mi biraz? E, trafikte mesela özel aracınla e, özel aracınla seyahat ederken ee, bir takım dolmuş otobüsleriyle yani o şoförlerle muhatap olduğunda sanki sen misafirmişsin gibi geliyor. Onlar yolun sahibi. Hmm, sen hmm. fazlalık mısın gibi. Ee, yaya bunların da misafiri aslında. Hiçbir şekilde orada olmaman gerekiyor. Ya, yanlış hatan senin e, arabasız bir şekilde kamu alanına çıkman. Bu işin bir tarafı fakat daha da ilginç bir tarafı da bunun bilmiyorum Cumhuriyet'in Cumhuriyet tarihine ne kadar geri, geriye gidiyor fakat bu kentsel mobilya e, hatta senin <gülüyor> Mimarlık Dergisi'ne 2000, 2001'de Sertaç Erten'le kaleme aldığın yazıdaki ifadesiyle objeler, hmm, kentsel hmm. objeler muammaası hmm. nedir bu nereden çıkıyor nasıl bir e, bir bir bir. bir ...peyzaj anlayışı bu... ...başka yerlerde örneği var mı... ...neye hizmet ediyor... ...burada... ...bu tavsiye ediyorum dinleyicilerimize de... ...internetten de ulaşılabiliyor Hı. sanırım Hı. Bu, bu yazıya... ...Ankara'nın objelerine bak... ...gözlerimin yaşına bak... ...görsel öğelerle de süslenmiş... ...ve gerçekten de... ...çok hoş... E, ...şelaleler... ...aslında Ankara'ya gitmeye <gülüyor> gerek yok... ...hele hele şu... E, ...kent... E, ...köprü altı dinlenme testleri... Ee, Söğüt dallarına bezenmiş elektrik direkleri ee, Tan Doğan'daki bu hmm. e, porselen e, çaydanlık, çaydanlık öyle. nedir? Bunlar, bu yani Amiyane de işte abi neyin kafası bu? bana <gülüyor> bir <gülüyor> bu, bu, bu nasıl ne düşünüyorlar? bunun başka örnekleri de var herhalde bunun bir örneklerini bir, bir sürü yerde görebiliriz yani bu Türkiye en... dışında da görebilir miyiz? Ha. Türkiye dışında da ben görebileceğimizi tahmin ediyorum evet. ama yani e, görmeden şurada var diyemeyeceğim. <gülüyor> Şimdi bu şey, e, bu, bunun ölçekleri var. Bu kafanın hmm. ürettiği projelerin ölçekleri var. Birin, bir, bir buna bu ölçekler üzerinden bakmak lazım. Belki projelerin ve üretilen hani, hani obje dedik hmm. ya hani onların ölçeğinden bakmak lazım. Bir de e, bunu üreten kişinin kim olduğundan hani kamu otoritesi mi acaba yoksa mesela Ali Ağaoğlu gibi bir müteahhit mi? hani Hı -hı. ben yaptım oldu da bir şey o da çünkü en bilmem nesini yapıyor değil mi hani aynı kafa işte bu 90'lardan itibaren şey yapmaya böyle şey parlak görünen çok şey göz alıcı ama içeriği olmayan belki problem çözmeyen ya da anlık sadece oradaki bir problemi çözen çok düşünülmemiş ve kolay üretilip Hızlı tüketilebilecek şeyler bunlar. Yani bu bizim yazıdaki şey Ankara'da işte o. ...daha çok Gökçek'ten sonra üretilen şeyler... ...bir özel işte porselen firmasının... Tandan Meydanı'na koyduğu... ...devasa boyutlardaki... E, i, i, i, ...ibrik ya da çaydanlık ve... ...bir e, fincan mesela... <gülüyor> ...mesela bu ya da en uzun bayrak direği... ...yani bu Gökçe'nin övünerek... E, ...işte beş evlere diktiği... ...bayrak direğidir, en yükseğe... ...su püskürten fıskiye... Ya yani bu... ...veya işte bir yeri hemen şey yapıyor... Dü ...düzenliyor... ...orada işte fotoğrafı da var ama... ...nesnelerin tek tek... ...belki güzel ya da... ...kullanışlı olup olmamalarından ya da işlevlerini... ...yerine getirememelerinden çok bir arada... ...nasıl durduklarına bakılmadan hmm. bunlar bir de... ...böyle bir torbadan... Serpiliyor, şey, serpiliyor resmen, evet resmen serpiliyor işte... ...nasıl görüneceği, daha sonra neye... ...dönüşmesi ihtimali olduğu, çalıştırılıp... ...çalıştırılamayacağı gibi şeyler düşünülmüyor... ...işte yürüyen merdivenli... ...yaya üst geçitleri falan gibi... ...işte bu da kamu eliyle, kamu otoritesi eliyle kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına e, şey sorgulatan insana Peki, şeyler bunlar. Yani, sen Ankara'da yaşadın, Ankara'da ihtisasını yani öğrenimini ve yaptın. Dolayısıyla buradaki Ankara'nın yönetim süreçlerinin nasıl işlediğini de az çok biliyorsundur. Bu bunu, bu bu bu anlayışı meşrulaştıran ...teknik bir ekip var mı? Yani bu, bu tür, bunu, bunu meşrulaştıran peyzaj mimarları var mı mesela? Ya bunun da bir anlamı var, bu da bir şey ifade ediyor, şöyle bir işlevi var diyebileceğimiz... ...herhangi bir şekilde e, kuramsal olarak ten, temellendirebileceğimiz bir yaklaşım mıdır bu? E, yani bana bakınca bu hani 80 sonrasındaki kro'lara atfedilen hani kro dediğimiz daha sonradan görmelere... ...kıroyum ama para bende, iyi... ...şimdi hani ben sonradan görmüşüm... ...ama iktidar bende gibi bir, e, bir, bir... ...bir algı, bir... ...hani neyin kafası dedik ya böyle bir algı... Hı -hı. ...ben istersem cezvede koyarım... ...ben istersem en uzun direği de dikerim... ...böyle işte... E, ...keçiler de koyarım, Hı -hı. şelaleler Hı -hı. de... Hı -hı. ...yaparım, burası benim... E, ...mekanım. Şimdi o şeyde keçi deyince şeydeki evet bir İtalya'dan sipariş <gülüyor> edilen ve bayağı para verilen bronz keçi <gülüyor> birebir yani keçinin eee <gülüyor> evet. keçi ürettiği yani bronzdan evet. ve bit bir işte kaval çalan çoban <gülüyor> ve bir de köylü kız figürü. Bu da bunu da Tandoğan'da. Bu İbri'nin karşısında bir yerde. Trafik <gülüyor> ...üçgeninde duruyor... ...bir bu var... ...şimdi mesela şey... ...bir de bir önceki yönetimin Karayalçın döneminde... ...üretilen... ...soyutlanmış... Evet. ...beyaz böyle bir malzemeden dökülmüş... ...Ankara keçisi... ...heykelleri vardı... ...bunlar heykeller işte daha... ...parkların uygun olan yerlerine... ...Karayalçın dönemindekiler... ...parkların uygun olan dönem yerlerine ve... ...otluyormuş gibi... ...orada oturup dinleniyormuş gibi zaten üretilmiş e, şeylerdi... ...soyutlamalar, nesnelerdi... ...ve bunlar... E, ...göze batmadan... ...hani Ankara keçisini insanı hatırlatan eser ...ötekisi... E, ...başka bir şey... ...yani bir soyutlama ol olmadan... insanlara ...göze sokma nesnesi... ...ve bir tane değil, iki tane değil... ...altı, yedi tane keçi... E, ta ...bir de çoban köpeği de var orada... Bu, bu, bu kafa farklı bir kafa. Yani kime oynadığınızı... Şimdi burada bunu kime göstermeye çalıştığınızı düşünmeniz lazım. Kimin oyuyla geliyorsunuz ve kime bunu satmaya çalışıyorsunuz? Ee, onunla ilgili biraz tabii düşünmek gerekiyor. Bunun duygusal boyutu da var sanırım değil mi? Tamamen duygusal dediğim. Diye tabii, tabii, tabii, tabii. Yani bunun İtalya'da bu keçilerin İtalya'da yapılıyor olması da... Hani dünyanın en iyi keçi heykel tıraşlarının bronz heykel tıraşlarının orada olmasıyla ilgisi yok herhalde. Ee, evet bu makalede Aynen bu bahsettiğiniz ke ke ke keçilerin e, karşılaştırmalı fotoğrafı da var. Orada çok net bir şekilde gerçekten de ee, o daha soyut keçiyle daha bronz ama İtalyan keçilerin arasındaki e, anlayış farklılığını ya da kafa farklılığını e, rahat rahat görebiliyoruz. Benzer bir şeyi bizim yeşil alanlarımızda da Mersin'de de görüyoruz yani. Evet K ona ben de ona gelmek şeyde, istiyorum ha. yani birazcık da Mersin'e konuşalım Bu istiyorum. bir bir, bir Ankara'dan sonra bir, bir estağ verelim bir nefes alalım. İkinci şarkı olarak ne hani ikram edelim sana Sinan? <Gülüyor> bu sefer biraz daha hareketlenelim madem Mersin'e e <gülüyor> Mersin geliyoruz ki. Led Zeppelin'den Jack and Roll dinliyoruz. Evet, bir Jack and Roll arasından sonra Sinan'la muhabbetimize devam ediyoruz. <gülüyor> Evet bu kadar rol hareketlenmişken 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Kekeme programında beraberiz. Konuğumuz Sinan e, Burat Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yardımcı doçent. Genel olarak peyzajı konuştuk, yeşil alanları konuştuk, Ankara'yı konuştuk. Ankara'nın objelerine, gözlerimizin yaşına baktık. Ve e, kapatmadan önce e, birazcık da e, iğneyi Ankara'ya batırdık, e, çuvaldız da yanımızda dursun bir gerçekten merak ediyorum ben, bir peyzaj mimarı olarak, Mersin'i e, nasıl tanımlarsın? Mersin'deki bu yeşil alanları, kent mobilyalarını, çevre düzenlemelerini e, nasıl görüyorsun? Hı -hı. Ee, şey... Cevap vermem hakkına sahipsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya ben şimdi 4-5 yıldır Mersin'de yaşıyorum. Ee... ...ilk geldiğim, ya benim gözümde Mersin çok rahat bisiklete binebileceğim... ...hani Ankara'dan bakınca neredeyse sekiz, on ay çok rahat ve mutlulukla bisiklete binebileceğim bir şehirdi... Ee, ...geldikten sonra... ...bu algım çok çabuk değişti. İlk, ilk yazla birlikte. Bisiklete <gülüyor> binmenin yasak olduğu levhalarını evet. görmek... E, evet, ...bunun evet. ilk şeyidir herhalde. Ee, o da var. Evet. Hem Adnan Menderes'te... ...hem de diyorsun, yeşil şeyde belli Hı -hı. saatler arasında... ...binmek yasak. Ama zevkli oluyor... ...saatler arasında <gülüyor> binmesi de. <Ondan gülüyor> daha, heyecanlı. daha heyecanlı. Ee, <gülüyor> ya şey... E, ...bir kere... Mersin, Ankara kıyaslamasında ben en önemli ortak paydalardan bir tanesi gene Yansen olacak hmm. herhalde. Hmm. Çünkü evet. kent, kentin ilk gelişimindeki planı yapan Yansen e, Mersin'de de ve Ankara için ürettiği yeşil alan kurgusu e, hiçbir fark gözetmeden e, tüm yapılaşma koşullarıyla vesaire iyi kötü Mersin'e de önerdiği bir şey. Yani Ankara üzerinden Mersin'e baktığımızda biz aynı ...yaşam biçimini önerdiğini... ...gene insanların... ...bu hareketle istirahat diye tarif hı hı. ettiği... E, ...yürüyerek... E, ...istirahat edeceği... ...ve e, yürümeden sadece oturarak... ...bir parkı pasif olarak... ...ya da yeşil alanı pasif olarak kullanmanın artık... ...modern bir şey olmadığını... ...söyleyerek insanlara... ...yürümenin tavsiye edildiği... ...ve yürümenin aynı zamanda... E, ...ulaşım içinde birinci... E, ...mod olarak... Hı -hı. önerildiği bir plan Mersin için önerdiği planda. Ee, fakat burada da gene hani şeyi görmüyoruz hani uygulandığını bunun ee, ve bugüne hani geliyoruz işte kent parça parça gelişiyor ee, en sonunda bir dolga alan üzerinden en önemli yeşil alanını kazanıyor. Yani e, bu sahildeki yeşil şeriti Hı -hı. E, kazanıyor. Bu da çok önemli bir şey aslında. Çünkü e, oraya gittiğinizde gününün 24 saat diyemeyiz ama büyük bir çoğunda orada yürüyen, uygun olduğunda hava koşulları izin verdiğinde illa kullanan kullanan birileri var. Spor için kullanıyorlar, ulaşım için kullanıyorlar. ...çimlere yatıyorlar, yemek yiyorlar... ...yani e, kullanılması gerektiği gibi kullanan bir e, kesim var... E, ...ulaşılabilirliği nasıl oranın bana sorarsan çok güçlü değil herhalde... Hı -hı. ...onun dışında kendisine baktığımızda ne gibi problemler var... ...bir kere e, üç ya da dört etapta üretildiği için... E, ...projeler aynı e, birimlerde üretiliyor, üretilmiş bile olsa... ...belediyede üretildiğini biliyorum... E, ...aynı dili konuşmuyor bir kere... Hı -hı. Onun dışında çok fazla üretim sürecinde hem projelerin hem de parkın üretim ve bakım sürecinde çok fazla müdahale olduğunu da ee, hani, hem duydum hem de görülüyor, görülüyor yani <gülüyor> e, üretilen konan nesnelerin... E, ...objelerin diyelim... Yani ...birbirleriyle aynı dili konuşmadıkları... Ee, ...bir dili konuşuyorlar... Ya, bir, yani. di, bir, dil, ...bir dil var ama o çok duygusal bir dil... Gibi ...geliyor bana... ...onu evet, çok fazla çünkü. hani... E, evet. e, ...bulunduğum yerden çok değerlendiremiyorum... Evet, ...anlıyorum... Abi. Evet. Ee, ...ama yani şeyden çok farkı yok... hani ...en kafası burada da var... Hmm. ...yani Neptün'ün havuzu tarzı... ...havuzlar da var... Ee, şeyin Hollanda'daki Yel Değirmenleri de var ee, Teksas'taki Mustang'ler de var Mustang'ler de var, kocaman şeyler de var Mustang'ler de kopya zaten Tamamen, hani, tamamen, tamamen. kopya ee, Şey de var ee, Filler de var, mesela hmm. Sincap var O hani en büyük Sincap diye Birisi çıksa, en, en büyük Sincap'ı kocam dese Hayır hmm. biz de var diyebiliriz Bu canım. arada en büyük Türk bayrağı da Toroslar Belediyesi'nin Yamaçlar'da yaptığı var, da en büyük Türk bayrağı galiba i̇şte, Uçak, işte, uçak işte, Yarışılabilecek erotasında. bir şey bu hmm. Hani bu, Bu en kolay, en kolay şey herhalde... ...değerlendirme kriteri, en büyük. Evet. en yani Ölçülebiliyor, ve yani, gözle görülüyor... Evet. ...üretimi kolay, hani... ...kaç metre abi seninki, benimki şu kadar... Evet. ...50 metre diyorsun. Evet. Bir de ben mi... E, ...kullanmayı bilmiyorum acaba... ...şimdi sahil şeridiyle ilgili söylediğinde... ...gerçekten de daha ziyade... ...bir geçiş alanı gibi... ...gidip de orada evet... E, ...piknik yapanlar, evet... E, e, ...bir vakit geçirenler ama... ...bütün anlam Menderes... E, boyunca mesela spor yapılabilen alan çok az. Ee, bir e, tenis kortu var. Hı hı. E, bir e, boccesası var küçük. <gülüyor> <gülüyor> e, onun haricinde bir kaykay e, ya da işte bisiklet rampası var. Onun haricinde bu onun küsür kilometrelik süreçte ...bir hani iki kale kurup çimde top oynayabileceğin Hı -hı. bir boşluk alanı bile yok. Şimdi yok. bir boşluk korkusu var. İlla ki bir şeyler hani böyle misafir odalarında annelerimizin e, vitrinleri vardır ya böyle her şey... ...çaylar, bardaklar, şişeler efendim, biblolar, tabaklar Hı -hı. bilmem ne. Hı -hı. Yani bir böyle o galiba birazcık İngiltere'nin ve Fransa'nın ayrımında o park şeyinde biraz böyle Hı -hı. şey bırakmak bırak vahşi kalsın hmm. ya da bırak doğal kalsın. Biraz böyle illa insan elinin değmesi gerekiyor. Bir orada dediğin gibi bir kedi heykeli, yanında bir at, bir orada bir işte bir Kümbet, bir yel değirmeni, <gülüyor> hiç... taklit, Apollon Tapınağı vesaire, Uzunca Burç'unlar bunlar ha, ha. ve yani hiçbirinde hani şu olsa işte efendim bakın bu Uzunca Burç'un reprodüksiyonudur, şudur özellikleri olsa anlayacaksın hani bunun bir bağlantısı var. Ha diyeceksin gitmedik ama bak güzelmiş gideyim diyeceksin ama oranın Uzunca Burç'un şey olduğunu da bilmiyoruz biz. Yani tesadüfen işte bir olduğunda uzunca burçta başlayacak diyor bir etkinlik. Ha, orası orasıymış diyorsun. Veya yani en basitinden bu futbol kulüp e, meydanları. Hmm, hmm. Yani e, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon... E, pardon... E Fenerbahçe, e, Fenerbahçe. Evet. ve sonra İdman Yurdu'nun Şampiyonlar Ligi çıkmasıyla hmm. ekspres olarak yaratılan bir hikaye. Meydan deniliyor ama hiçbir meydansa işlevi yok herhalde. Yok. Bizim anladığımız kamusal olan yok, sadece hayır. fotoğraf çektirmeye. Artı bir de barış meydanı. Hani. Barış meydanı evet. Yani... E, bu, bu, bu, bu, bu, bu dolayısıyla ben bu, evet yeşil şerit, evet yeşil bir e, orada yeşil bir kesintisiz bir alan görüyoruz ama acaba gerçekten kesintisiz mi? Söylediğin gibi zaten etap etap olmasıyla bağlı bir eklektik bir yapı var. Hı -hı. Ama onun Hı -hı. içinde işlevsel olarak da böyle gidip de yayılıp hani e, mangal yapabileceğin orada top oynayabileceğin ne bileyim Çok işte. Çok az. Evet. Çok az yerler var işte. Yani, yani Hyde Park'ı Park düşünüyorsun düşünün, günün, ne bileyim. Tabii, e, Lüksemburg Park'ını düşünüyorsun. Orada zaman geçirebilirsin. Evet. yani Oturup bir evet. zaman ve birbirine bakabilirsin. En fenası da hani denizle bir ilişkisi yok. O, yok. o bana çok ilginç geliyor. Yok şey bir sürü havuzu var. Evet. Bir sürü havuz yani... Havuz ve, var yani. Ve çok enteresan. Onun birkaç fotoğrafını da çektik. Bir takım banklar havuza bakıyor. Mhm. Ve denize sırtını dönerek yapıyor bunu. Dolayısıyla mhm. hiçbir denizle alakası yok. Şimdi geçen hafta gördüm bir takım e böyle olta koyacak eee ...bir şeyler yapıyorlar sanırım o işte... ...ama gerçekten tehlikeli bir faaliyet... ...balık avlamak bile sahilden Mersin'de... ...cambazlık yapıyorlar... Tabii ki. ...denize girilmeyi falan geçtim hani... ...kumsal mumsal değil... ...balık tutmak bile bir macera... ...ama tabii... E, ...bunu biz, yani biz, biz bu, idrak edemiyoruz... ...bu he? şey tabii... ...yani... Hmm demin verdiğimiz o örnekler hani Lüksemburg bahçeleri hı hı. işte Hyde Park vesaire insanlar ne yapıyor da dediğin gibi yani güneşleniyor değil işte bir köpeğini gezdiriyor friz bir oynuyor çünkü bunu istediği gibi kullanabileceği hı. açık yeşiller var biz bizde bunu yapabileceğimiz yer çok az oluyor çünkü öyle bir proje yapıp götürdüğünüzde e, duygusal boyutu eksik duygusal boyutu kalıyor. eksik ah buraya bir işte gazeba koy bir işte bir kameraya koy bir havuz olsun bir çocuk bahçesi çünkü hani belediyeler iş yaptığı zaman e, galiba halkımız da onu biraz Hı -hı. görmek istiyor ya da görmeye alıştığı şey o. Çünkü ya, kentsel demin verdiğimiz örneklerde o e, kullanım biçimleri e, kentsel yaşam kültürüyle pratikle zaman içinde oluşan, oturan görülerek öğrenilen ve e, insanların birbirine hem işte e, nasıl diyeyim tahammül ettiği hem de birbirleriyle birlikte rahat Hı -hı. iletişim kurabildiği e kamusal alan şeylerde, olması. Kamusal alan olması. Yani bir kamusal kültürün evet. olmasıyla, yaşam kültürünün olmasıyla. Bizde şöyle bir sıkıntı var. Kentlerde bir bu kamusal yaşam kültürünü oluşturacak mekan eksiği her zaman var. Hı hı. Başından hı. beri olmuş. Bir ikincisi kentli dediğimiz hani bir şey yap yani kentli köylü ayrımına <gülüyor> gitmek çok şey olmasa bile anladığımız hani verdiğimiz örneklerde anladığımız şekliyle bir kentliliğimiz yok bizim. Hı hı. Evet. ...tüm Türkiye'de... ...iyi kötü bunu söyleyebiliriz hani metropoller dışında... ...Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir... ...kimi hani yerlerde o da... ...hani gene o da tüm nüfusun belli bir yüzdesidir herhalde... Ee, ...bunun dışında... ...böyle bir kültür olmayınca bunun pratiği olmuyor... ...bunun aktarılamıyor, bu geliştirilemiyor... ...ve kendi özgün pratiklerini de üretemiyor... ...ve kendi özgün mekansal... ...şeylerini de, biçimlerini de üretemiyor... Tam tersi, daha morf bir şey çıkıyor ve biz kamusal mekanda hani özgür ve rahat yaşayamayan ve istediğimiz aradığımızı bulamayan evet. insanlar ...oluyoruz. veya ne aradığımızı ...bilmeyen insanlar onu bize verileni tüketen hani gidip bankta oturup çekirdek çitleyip giden evet. insanlar alıyoruz tamam mı hani oysa orası uçuz bucaksız biz ne istersek yapabileceğimiz bir yer olabilir evet ama burada hikaye e, natür e, natür kültür ayrımı e, yani bu Avrupa'da bahsettiğimiz yerlerde Bahsettiğimiz yerlerde de gökyüzünden düşen insanlar bir anda kentli olmuyorlar. Hani bunun kuralları var, bunun meydileri var. Yani Hı -hı. Paris'te 19. yüzyılda yere tükürürsen. Bunun hapis cezası var ya da işte 4000 para cezası alıyorsunuz evet, herhalde. Evet yani. yani bu işte köpeklerin e, en büyük sorun mesela köpeklerin bu dışkılarının, dışkılarının top, top evet ha. onun cezaları var ya da kalkıp da dışarı bir e, kanepe attığında, kırık bir şey attığında ciddi cezaları var bunun. Aslında Türkiye'de de var hıfsızlık kanunu biraz bunları getiriyor ama uygulanmıyor. Hı -hı. Hani bu Hı -hı. zabıtayı e, işletemediğimiz için o Hı -hı. E, belediye polisini Hı -hı. yeteri kadar belediye kolluğunu geliştiremediğimiz için Sonuçta biz aslında işi biraz daha natürel bırakıyoruz. İnsanlar olduğu gibi geliyor. Müdahale ettiğimiz noktada da Ezmer'den müdahale ediliyor. Şimdi çok enteresan işte e, sen de e, Mezitli'de oturuyorsun Viranşehir'de. O antik limandaki mesire ki başvurulan e, mangal yasağı. Hmm. Şimdi insanlar oraya piknik yapmaya gidiyorlar. Hem belki de ...kentin tek plajı orası şu an için... ...Viranşehir'deki, Stunlu yolun altındaki... ...Antik Liman'daki... Hı hı hı. ...ve bir yandan da piknik yapmak istiyorlar ama... ...nereden çıktığını bilmediğimiz... ...bir mantıkla... E Yasak. ...şey yasaklandı... E ...mangal yapmak... Hı hı hı. ...ve insanlar hı hı. ama mangal yapmayı bırakmadılar ...yolun karşısında, arabaların hı hı hı. arasında... Hı hı hı. ...çöp kutusunun yanında mangal yapıyorlar... Evet. ...ve... ...bakınca yöneticiler... ...ne kadar medeni bir park... <gülüyor> ...mangal yapılmıyor ama... Bunu yapmaya çalışırken ezberden bu yapılmaya çalışıldığı için aslında çok daha vahim bir tablo çıkıyor orada. Yani keza e, o kaçak testler yıkıldı. Hı hı hı. E, bu sefer araba çekili. Evet, bu seferde driving bir... oldu. Hani orada evet yıkılıyor ama nereye da, driving? O, evet. <gülüyor> <gülüyor> o da e, dolayısıyla farklı bir yandan. ...bir şeyler ezberden okunuyor... ...bir yandan ona müdahale gerekiyor... ...müdahalenin ama biçimleri... E, ni, e, ...daha böyle... ...ehli keyif bir şekilde düşünüyorum... ...şimdi Türkiye'nin belki de en büyük... ...granit heykel sempozyumlarından biri hı -hı, yapılıyor... Hı -hı. ...ve bunlar kente de kazandırılıyor... ...bir kısmı en azından... Öbür, hı -hı, ...geri hı -hı. kalan kısmın akıbeti hakkında... E, e, bilgimiz olmuyor... ...ya da muhtelif spekülasyonlar var... ...fakat insan üzülüyor... ...oradaki heykelin... ...kim tarafından yapıldığını... Hı -hı. ...eserin adını, tarihini... ...görmek istiyorsun ama bu bile... ...bu bile reva görülmüyor. Orada. Hem reva görülmüyor hem de bu... ...bunun yerinin nasıl seçildiği... ...ve hani evet. ben o heykele bakarken... ...arkadaki fıskeyi görmeli miyim... ...bu kasıtlı Hı -hı. olarak mı oraya konuyor... ...ben bu heykeli nasıl izleyeceğim... ...etrafında dönebilecek miyim, dönemeyecek miyim... ...başka açılardan izlerken... ...bu Hı. izlemeyi engelleyecek... ...bir şeyler var mı yok mu... ...bununla ilgili önemli bence Tabii. bağlamıyla... ...yani yakın bağlama... bağlamla ilgili ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Ve en güzel yeri mesela Adnan Menderes'in bence bu en sonunda e, yani Babil'in önündeki o boş yeşillik evet, alandır. Orası müthiş. Yani top oynanıyor, e, yamaç paraşütü antrenmanı yapılıyor, köpek gezdiren bir kitle var, denize giren orada iskele kurdu oranın. Hı -hı. E, gerçekten de o zaman Balık anlıyorsun. Balık tutuluyor. Balık tutuluyor. E, gerçekten orası yaşıyor. Ya da tam köprüyü geçtikten sonra o zaman da bakir en azından kumsa viran şehir sahilini hı hı. yani barlaşma yolun öbür tarafında bir barlaşma başka bir konu onun da muhtemelen e, farklı boyutları farklı e, çıkar e, ilişkileri var ama en azından bu tarafında insan ya anlamende iş burada devam etmese daha iyi derken hı hı. ondan sonra Anadolu İstisinin itibaren yeni bir, orada başka bir süreç başladı. Evet. Ee, şimdi Beachlerle. Ee, <gülüyor> kendi sosyetesini yaratan bir evet. beach kültürü. O, Oradan orda, orda. <gülüyor> evet, arada böyle bir vaha gibi daha hani konuşacak e, çok şeyimiz var ama seni daha fazla e, tutsak etmeyelim Sinan. E, Belki başka programda. Tabii tabii bu iş e, bu, burada bitmez. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, zaman ayırdın, e, keyif verdin. Ee, Aynen, karşılıklı. Sayın seyirciler, Kekemen'in bu programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden yardımcı doçent doktor Sinan Burattı. Onunla e, kentteki yeşil alanları, yeşil şeritleri, Ankara'nın ...planlanmasında özellikle Janssen'in e, öngörüleri ışığındaki yeşilleri, yeşil kuşakları, yeşil alanları konuştuk. Sonunda ister istemez kendimize, kentimize getirdik lafı. Biraz Mersin'deki e, çevre, e, kentsel mimari, kentsel e, objelere e, değinmemeye çalıştık aslında. <gülüyor> Çok da e, girmemeye e, çalışarak konuyu bağladık. Tam da aslında doktora programımızın konusu olan kentin ve kültürün nasıl bir araya gelişinin çok önemli bir bir bir alanı aslında bu peyzaj ve e, çevre düzenlemeleri. Bunu evet senin de söylediğin gibi daha başka konular konu, e, defalarda tartışmamız gerekiyor herhalde. Daha hani Tevfik Sırrıgür Stadı'nın akıbetini hmm. aynı şekilde 19 Mayıs Stadyumu da aynı hmm. akıbete bekliyor belki de hmm. ya da yarın öbür gün e, şu anda Mehmet Çık Vakfına tahsis edilen o deniz fenerindeki hmm. civarın neleri e, ya da en azından ee, kış dağlanı onları konuşamadık. Konuşma bunları e, bir sonraki e, buluşmamıza saklayalım hepsini. Tarihi kent merkezi, tarih kent merkezi kesinlikle. Onları sözünü alalım şimdiden bir daha bir sefer aynen. daha bunları ele almak için. Çok teşekkür ediyoruz sayın dinleyiciler. Çok teşekkür ederim. Ee, Sinan'a çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda teknik masada yine sabrıyla e, bize yardımcı olan Kader Çetin Taş'a çok teşekkür ediyoruz. Bu e, ben Ulaş Bayraktar Kekemen'in bu programının da sonuna geldik. Programımızı her pazartesi sabahı 10'da, 10'u 5 hatta, cumartesi günleri saat 2'de ve internetten radyo.mersi.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. Medya Kültür Kent doktora programına ve radyo programımızla ilgili gelişmeleri Medya Kültür Kent kullanıcı adıyla Twitter ve Facebook'tan ya da medyakültürkent at yandex.com e-mail adresinden görüşlerinizi, önerilerinizi taleplerinizi iletebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu KKM adlı programı dinlediniz.